PERİŞAN EFEMM TÜRKİYE RADYOLAR, Türkiye Radyolar, Türkiye Radyolar, Türkiye Radyolar. PERİŞAN EFEMM PERİŞAN FM, Radyoda Türk sineması Ramazan Özel Evet Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz bölüm Çiftesiki Kipaşa iftara Fakir bir aileyi davet etmiş Ancak bu anlamlı iftar yemeği Tacir'in usul ve endam bilmeyen yanlış davranışları sonucu Amacından uzaklaşmış Taci ise gaf üstüne gaf yapıyor, evdekileri yerin dümüne sokuyormuştu. İşte bu hava şerayet içinde köşk ahalisi ve gelen misafirler iftar sofrasının başına oturmuş, iftar topunun atılmasını bekliyorlardır. Ee tekrar hoş geldiniz. Nasıl buldunuz köşkümüzü? Çok güzel tabii. Aa pardon ya pardon, çok özür dilerim. Size fakir olduğunuzu hissettirmemeniz lazımdı değil mi paşa babacığım? <gülüyor> Valla bu fakirleri getirmeniz çok isabetli olmuş paşa babacığım. İnsan zenginliğinin kıymetini daha iyi bir alıyor. Ya ya artık her gün bir aileye iftar vereceğiz. Bir gün öğrencilere, bir gün sokak çocuklarına. Ne? Her gün mü? Oha! Burası aşevi mi paşa babacığım ya? Bence çok güzel düşünmüşsünüz paşa babacığım. <gülüyor> tabi tabi paşa babacığım Her gün fakirlere iftar verelim <gülüyor> Evet fakir deyince aklıma bir espri geldi İzninizle yapabilir miyim paşa babacığım <gülüyor> Bilirim yapmadan duramazsın e, Hadi yap da ortam neşelensin biraz tacı Adam o kadar fakirmiş ki Elektrik süpürgeleri bile fakirmiş Nasılsın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> inanma paşa Aferin Taci damadım. Sen nasıl buldun kızı Nalan? Espriyi ben biraz zor anladım ama. <gülüyor> Ziyadesiyle iğrenç. <gülüyor> taci damadım çok esprilidir. Evet, espriliyimdir. Bildiğim kadarıyla kadınlar esprili erkeklerden hoşlanır. Nalan da o yüzden beni çok sever. Değil mi Nalan? Ee, şey, bizi düşünüp ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ne demek lafım olur? Ee, şey diyorum paşa babacığım Ben bu fakir aileyi çok sevdim Bu ramazan sakatımızı da bu fakirlere verelim paşa babacığım <gülüyor> Sakatımız değil bir evladım Sadakamız onun adı Taci <gülüyor> sakatat. Herkes sakatatını verse fakir kalmaz değil mi paşa babacığım? Sakatat da değil. O benim salak damadım. Sadaka diyorum sana. Sadaka. Ha doğru ya sadaka. Ee, sadakamızı verelim sonra filtremizi de bunlara verelim paşa babacığım. O da filtre değil. Fitre. O benim şaçkın damadım. Fitre. <gülüyor> fitre mi? <gülüyor> ya nedense bu fakirlerle ilgili kavramları hep karıştırıyorum paşa babacığım. Eee insan zengin olunca kullanmaya kullanmaya unutuyor tabii. <gülüyor> Şey Paşa babacığım, ben bahçeye bir top aldırdım. Fakir konuklarımızın şerefine 21 para iftar topu attıracağım. Nasıl fikir ama Paşa <gülüyor> babacığım? <gülüyor> Aykuladenim, aferin damadım. Her şeyi düşünmüşsün. Seninle gurur duyuyorum evlat. Ah, top atıldı. Buyurun, orucunuzu açabilirsiniz. Hadi Allah kabul etsin. <gülüyor> oh, çorba da harika olmuşladı, eline sağlık. Amcim, sanki biraz tuz az gibi Paşa babacığım. nasıl ayarlayacağım? Tadına bak sonra devam et orucuna. ha evet, evet. Ben de geçen gün televizyonda bir hocadan dinledim. Yemeğin tadına bakmak orucu bozmazmış. ya yani Ondan daha mı iyi bileceğiz sonuçta? Son bir aydır çocuklar da bizim ağzımıza giren ilk çorba bu oldu. Öyle mi ya? Tüh! Biz de son bir aydır çorba beğenemiyoruz diye dadının yaptığı çorbaları hep çöpe atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ezan yeni okunuyor. Hoşsa az önce top atıldı diye orucumuzu bozmuştuk. Bir bak bakalım Dadu. <gülüyor> Galiba mühezzin iftar ezanını okumayı unuttu Paşa babacığım. Yeni hatırladı okumaya başladı Paşa babacığım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> A, aman Allah'ım yanlış top atılmış Paşa şötleri. Ne demek yanlış top atılmış? Bu ne tepazelik. Bak senin yüzünden orucu erken açtık. Ee, o sıra bakmayın paşa babacığım. Ee, top erken atmışlar birazcık da. <gülüyor> ben kendilerine gereken ceza verdim Siz hiç merak etmeyin. Erken top atılınca aklıma bir fıkra geldi paşa babacığım. Yine böyle bir gün bir Ramazan gününde Rize'de erken top atılmış paşa babacığım. Müftü de demiş ki Rizeliler oruçlarını gaza etsinler. Almanya'dan Rizelinin biri aramış ve demiş ki... Biz de mi kaza edeceğiz oh demiş. <gülüyor> Başsağı <bravo>, Paşa baba. <gülüyor> ya, güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Radyo'ların tekrar sözü ver komedi şu kadar her gün çift saatlerde iftar ve son dünya radyoda. Pekin oynayanlar Berber Pekin serpil Pekin Serkan Üstürk. Savaş Bayındır teknik yapım beraber Pekin. <gülüyor> dinleyelim Perişan FM Perişan FM Türkler Radyo Türkler Radyo Perişan FM